Hazırlayan becimden Çelenk Barfra. İyi haftalar. Hariçten sanat programındayız. Teknik Masada Barış'a teşekkür ederek programa başlıyorum. Bugün bir sanatçı konuğum Sibel Horada. Sibel merhaba. Merhaba. Teşekkür ederim <gülüyor> geldiğin için. Ben çok teşekkür ederim. Aslında iki sanatçı var program konuğu olarak. Buket Savcı da bu hafta hariçten sanat programının konuğu ama New York'ta yaşıyor. Telefon bağlantısı da yapmak mümkün olmayınca sağolsun bir ses kaydı iletti bize. Programın ortasında bir yerde Ona da sözü vereceğiz böylece. Neden bir araya geldik Sibel Horaday'la? Oradan başlamak istiyorum. Almanya'nın Ludwigsburg kentinde 3 Mayıs'ta başlayan bir sergiye katılıyor. 5 Temmuz'a kadar yolu Stuttgart civarındaki Ludwigsburg kentine düşecek olan varsa ya da Stuttgart'a düşecek de yolunu oraya uzatabilir aslında. Bu sergiyi görmek mümkün. serginin adı biraz önce de hafif değinmeye çalıştığım üzere iki pozisyon. Ee, Sibel Orada'yı kısaca tanıtmak istiyorum çünkü bu sergideki pozisyonlardan birine Sibel sahip. 1980 doğumlu Robert Koleji'nin ardından e görsel sanatlar okudu, Brown College'da, Brown Üniversitesi'nde. Ee, akabinde de 2011 itibariyle Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi'nde yüksek lisansını tamamladı. İstanbul'da yaşayıp çalışıyor. Zaten birazdan sergideki işlerini, hatta vaktimiz kalırsa başka projelere katılımında değindiğimiz zaman sanat pratikini daha iyi anlayacağız diye umuyorum. Ee, Kuntferay Nudwigsburg'da bu sergi. İstanbul'dan Sibel Hora'da ve New York'tan Buket Savcı yani Türkiye'den iki sanatçının aslında solo kişisel temsillerine yer veriyor. Onları ...çarpıştırıyor birbiriyle diyebiliriz. İkisi de İstanbul doğumlu ama... işte ...farklı kentlerde pratiklerini devam eden isimler... ...Buket Savcı da 1976 doğumlu... ...uzun yıllardır ama... ...New York'ta yaşayıp çalışan bir isim. Ve bu ilk buluşmanız aslında... ...programdan önce sordum... ...Sibel sana daha önceden tanışıyor muydunuz... ...işbirliği yapmış mıydınız diye... ...hayır bu da bize bir vesile oldu dedin... ...zaten serginin basın bültenlerinde... ...bilgilerinde de bu buna değiniliyor. O zaman hemen buradan gireyim... ...yani... E, Nasıl geldi bu davet sana? Ludwigsburg'da daha önceden bildiğim bir kent değildi. Hani daha önce bir pratiğinde eğitimde yeri olan bir kent değildi. Bu vesileyle araştırma imkanı buldun orada. İstersen bu davet nasıl geldi ee, ve nasıl gittin Ludwigsburg'a ilk? Öyle başlayalım. Ee, öncelikle çok teşekkür ederim bu güzel tanıtım için. Ee, bu davet bana geçen sene Mayıs ayında geldi. 2017'nin Mayıs ayında. Ve işte bu tarihlerde 2018'de Buket Savcı'yla eş zamanlı olarak sergi yapmak isteyip istemediğimi soran böyle tatlı bir metindi. İlk başta çok şaşırdım ya hem Buketi tanımıyordum bir şekilde yollarımız sanatçı olarak veya İstanbul coğrafya olarak Hı -hı. kesişmemişti. Hem de aslında işlerimiz çok farklı frekanslarda tınladığı için bizi nasıl bir araya getirdiklerini anlamadım ilk başta fakat iki ayrı salon olduğunu söyledikleri için bu konuya da o kadar fazla kafa yormadım yani oraya gidene kadar ve bana sergi ismini onlar belirledi. E, i̇ki pozisyon e, iki dediniz. İki pozisyon ol. olarak ve o zaman e, ne yapmaya çalıştıklarını fark ettim. Ve evet aramızdaki e, tavır farklılığının e, aslında şey e, serginin e, teması olduğunu <gülüyor> fark ettim. Daha önce bildiğin bir kent miydi? Ya da bu arada açık radyo dinleyicilerine de nasıl bir kent olduğunu da biraz tarif edebilirse ben de hiç gitmedim doğrusu. Merak ediyorum. Şutkart'a yakın olduğunu hani biliyorum. E, ama nasıl bir kent? Evet. Bu e, Ludwigsburg ilginç bir kent. Çok küçük. E, fakat e, çok şaşırtıcı bir şekilde e, hem tarihinde bir takım ilginç bir şeyler var. Hem de çok şaşırtıcı bir e, tarihsel zenginlik var. Hı -hı. Oraya e, ben ilk gittiğimde e, davet geldiğinde aslında birazcık Wikipedia'dan bakma. E, yani ilk yaptığım iş e, o oldu. E, ve... Buranın 300 yıl önce Ludwig adında bir dükün girişimiyle kuruldu. Oh, i̇smi öğrendiğim. oradan geliyor Ludwig'sburg. Ludwig, evet. Ludwig'in kalesi, kalesi aslında. Evet. E, ve şey, bir işte av arazisinde yeni bir şehir kurmaya karar vermiş. Zorla evlendirildiği karısını Stuttgart'ta bırakarak bütün sarayını işte metresiyle birlikte ve sadece kendi sevdiği <gülüyor> insanları yanına alarak böyle daha önce hiç var olmayan, hiç bir yerleşim olmayan bir yere taşımaya. Karar Yeni bir hayat yapmış. kurmuş bir orada. Hayat. <gülüyor> İlginç evet, ve ve tabii Barok dönem hı hı. ve bütün o etkileri yani en böyle şaşalı şekilde. Ee, orada var etmiş ee, bu işte Ludwig ve onu e, takip eden e, diğer dükler. E, ve yani böyle bir uçaktan bakarken, e, inerken de oraya yani çok kırsal bir arazi işte meyve e, bahçeleri, şey hı hı. E, sebze bahçeleri, cim. tarım hı hı. bir yer ortasında. Böyle Versailles gibi bir sürü sarayın olduğunu görmek gerçekten hı hı. çok şaşırtıcıydı. Evet. Bir de şey dikkatimi çekti orada iki saray bu işte 300 yıl önce yapılan ve biraz daha şehrin 13 kilometre açığına yapılan iki saray arasına... Bütün hani tarlaların filan parsellerini hiç dikkate almadan on üç kilometre boyunca dümdüz giden bir e, yol. Ya, Bu yapmışlar. ancak otoriter bir kararla olur evet, öyle değil mi? Evet otoriter bir şey. Ve e, yolun da ismi Solitude Ale. Yani Aha, yalnızlık yolu. Evet. E, bunlar bana çok süreel geldi. Yani davetle ilgili bir şey de çok süreeldi. Belki gelen hani okulun İngilizce'nin e, tatlı filan. E, ve hani... Ee, ...şehirle ilgili böyle bir şeyleri e, dinlemeye karar verdim. Bu bir sanat kurumunda tabii, Kunstverein, Almanya'da çok alışkın olduğumuz bir model... ...aslında Kunstverein bir sanat kurumu modeli, e, Ludwigsburg'un Kunstverein'inde... ...ve aynı zamanda oranın önemli bir müzesine eklemlenmiş diye anlattın. Ve de senin senin zaten işinin de çıkış noktası o oldu. Nasıl bir sanat kurumu, nedir, bunun hikayesini anlatmak ister misin? E, Kunstverein aslında galiba e, belediye destekli mi diyeceğim. Hmm. E, yani bir şekilde her şehirde e, olan bir <gülüyor> kurum. E, ve her şehrin Kunstverein'i farklı. E, buradaki de e, e, bir çok çok iyi bir şehir müzesiyle aynı çatı altındaydı. Beni şaşırdan başka bir şey de o oldu. Çünkü ben e, yani kentin tarihine biraz bakayım. E, ne okuyabilirim? İngilizce bir şey yayınlanmış mı falan derken... E, beni oraya davet ettiler sergi salonunu ve birazcık hani etrafı görmem için. Ve gittiğimde bir baktım e, şehir müzesi olduğunu biliyordum ama aynı çatı altında Kunstverein'e ve çok çok iyi bir müze e, ile karşılaştım. Ona yani çok şaşırdım gerçekten. Hı hı. Yani sanki benim yapabileceğim işin böyle büyük bir kısmı yapılmış ve benim için oraya hazırlanmış ve konmuştu. <gülüyor> Beş günümün ikisini o müzenin içinde metinleri okuyarak ve müze çalışanlarıyla konuşarak geçirdim. 300 ee, yıllık bir tarihten bahsediyoruz ama tarih. çok çok iyi bir müzeleştirme söz konusu anladığım kadarıyla. Senin bu röportajdan önce de bahsettiğin üzere değil mi? Evet çok iyi bir sergileme vardı. Benim daha önce kullandığım bir şey vardı. Bir e, yöntemi kullanarak işte nesneler var. Her bir nesne e, bir paragrafı. Tekabül eden bir paragraf var ve onlar üzerinden e, lineer bir anlatı çıkıyor. Farklı farklı nesneleri böyle sıraya koymuşlar ve şehrin tarihi onların üzerinden anlatılıyor. E, metinleri elinize alıp e, nesneleri dolaşabiliyorsunuz. Hiç metinlere bakmazsanız da bir şey anlayabiliyorsunuz. Çok çok iyi bir sergilemesi ve şey vardı kurgusu. Peki Kunzferayn'a geri dönecek olursak bu arada hatırlatalım radyosunu yeni açmış olanlar olabilir. İki pozisyon sergisini konuşuyoruz. Almanya'nın Ludwigsburg kentindeki Kunzferayn'da düzenleniyor. 3 Mayıs'tan beri aslında ziyarete açık bir sergi ama 5 Temmuz'a kadar yolu oralara düşenler görebilir. Türkiye'den Türkiye kökenli ya da Sibel Hora'da ve Buket Savcı'nın işlerine denk gelebilirsiniz. Hemen oraya geçebiliriz istersen. Mekan nasıl bir mekanda? Sizi zaten iki ayrı salonda sergilediler anladığım kadarıyla. İkisinden de bahsedebilirsin kısaca. Evet mekan oranın işte bu 300 yıl önce kurulduğunda ilk yapılan binalarından bir tanesi. Yani eski plana da baktığınız zaman böyle kitap gibi. Ee, ...sağdaki yaprağında saray ve sarayın bahçeleri... ...soldaki yaprağında da <gülüyor> böyle e, küçük küçük şeyler şeklinde... ...avlular şeklinde e, evler yani. E. Ve ilk e, yapılan binalardan bir tanesi... E, ...şehir müzesi... ...ona e, eklemlenmiş modern bir kanat vardı... O ...avlunun içerisine e, konumlandırılmış. E, oradaki sergi salonunun içinde benim işlerim şu Hı -hı. an sergileniyor... Eski binanın Mahsenin'de de Buket'in işleri sergileniyor. Tamam. Hazır Buket. Ve, ha. e, ve e, bu serginin kurgusunda olan bir şeydi. Bir e, değiş dokuş da yapmamızı istediler. O Hı -hı. yüzden e, benim bir işim aşağıda e, Buket'in e, salonunda. Aa. Onun bir işi de benim salonumda sergileniyor. Aa, çok güzelmiş. E, güzel bir karşılaşma. Peki hazır Buket demişken işte hem de sana da bir soluklanma fırsatı olsun bu. E, biraz önce değinmiştim 1976 e, doğumlu Buket savcı New York'ta yaşayıp çalışıyor. Programa telef yani gelmesi de mümkün olmayınca telefonla da katılamayınca sağ bizi kırmadı. 5-6 dakikalık bir ses kaydı yapıp gönderdi. Böylece hem Buket Savcı'yı tanıyacağız hem de bu sergide o nasıl yer alıyor, onun pozisyonu nedir onu öğreneceğiz. Söz şimdi Buket Savcı'da. Merhaba ben Buket Savcı. Öncelikle bizi programa davet ettikleri için sevgili Çelenk Bahra ve Açık Radyo'ya çok teşekkür ediyorum. Biraz kendimden bahsederek başlarsam İstanbul'da doğdum ve 12 yıldır New York'ta yaşıyorum. New York'a geç etmeden önce Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde Neşer Dokatölyesi'nde resim bölümü öğrencisiydim. Yenilik ve değişimi olan merakım, tutkum ve arayışım 2006'da New York'a göç etmeme sebep oldu. Ve her şeyi göz alarak burada sıfırdan başladım. Bir senenin ardından Pratt Institute'a başvurdum ve yarı burslu olarak resim bölümüne kabul edildim. Ardından New York Academy of Art'ı kabul edilerek orada Master of Fine Arts derecemi elde ettim. New York Academy of Art'ta Vincent Desiderio, Jenny Seville gibi Hem hayran oldum hem de çok değerli sanatçı ve hocalarla çalışma imkanım oldu. 2012'de mezun olduğumdan beri Brooklyn'deki atölyemde çalışmalarıma devam ediyorum. New York'ta Flowers Gallery, R.J.D. Gallery, Deutsche Gallery, Sotheby's, Louisiana'da Mother Museum of Art, Cincinnati Manifest Gallery gibi çok çeşitli yerlerde, sergilerde işlerim yer aldı. Mezun olur olmaz İstanbul'da olca yerlerle çalışmaya başladım. Onlarla... Üç yıldardı da Contemporary İstanbul'a katıldım ve 2014'te kişisel sergi yaptım Olcay Artta. Bunun yanında iki yılın üzerinde Jeff Koons'un asistanlığını yaptım. Ünlü Çinli sanatçı Lee Bolin'in New York'taki çoğu projesi projesinde asistanı olarak çalıştım. Geçen senenin sonunda hazırladığım moda koleksiyonunda parçaların üzerindeki resimleri yaptım. 2016'da Dave Brown Projects Büyük ödülünü kazandım. Ödülün kuratörleri New Museum Assistant Kuratörü Helga Christopherson ve Daya Art Foundation Kuratörü Kelly Cleveland idi. Almanya'da ilk kez işlerimi sergiliyorum. Konstantin Ludwigsberg 2016'da benimle iletişime geçti ve daha sonra stüdyomu ziyaret ettiler. Sergide 13 yağlı boya resmim ve 4 adet özgün baskı işim sergilenmekte. Biraz işlerimden bahsedecek olursam. Görsel bir günce şeklinde özlem duyulan anları kaydetmek olarak başlayıp güncel hayatımızdaki hiç bitmeyen mutluluk ve tatmin arayışımızı incelemeye doğru evrimleşti işlerim. Özellikle sergide de görülebilecek yeni işlerimde bu uçucu ve geçici saf, haz ve mutluluk anlarını yakalamaya ve resimle ölümsüzleştirmeye çalışıyorum. Bunu yaparken de balonları bu kısa ömürlü bütün, bütün hissettiğimiz anların metaforu olarak kullanıyorum. İşlerimden bahsedecek olursam, bir göçmen olarak başlangıç noktam hep yeniden başlamanın verdiği umut ve özgürlük oldu. Bunun yanında gereken güç ve desteği ise anılarımda buldum. Bütün bu iletişim ve etkileşimin yanında geride bıraktıklarım olan özlemin yaratıcı sürecimi sürekli beslediğini düşünüyorum.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 Ben renkli ve mutlu resimler yapmayı istiyorum. Beni mutlu eden ve yoğun parlak renkleri kullanıyorum. Sevgilisi Bel ile işlerimiz çok farklı görünse de ortak noktamız ikimizin de çıkış noktası olan bu negatiflik. Serginin adı olan The White Position'ın da bu negatifliğe karşı olduğumuz aldığımız pozisyonumuz, duruşumuz. Resimlerimde her şeyi hatta kendimizi de unuttuğumuz o ortak yoğunlaşmış duygusal cennet anına tutunmak ve onu sonsuzlaştırmak amacım. Bu anlar çok nadirler ama bir yandan da şaşırtıcı derecede spontane ve kolay olabiliyorlar. Ama maalesef o kadar kısa ve uçucular ki ve güzel anılarımızdansa nedense kötü olanları hatırlamaya daha meyilliyiz. En azından ben öyleyim. Yağlı boya yoluyla Bu üçüncü anları dondurup aynı zamanda izleyiciye bu resmettiğim anların öncesi ve sonrasını da ima ederek kendilerini, kendi hikayelerini düşünmeye bir nevi yönlendiriyorum. Bunu yaparken resim tekniğini kullanarak haftalar hatta aylar süresince bu kısacık bütünlük anlarını tekrar tekrar ve detaylı bir şekilde yaşamış, tatmış oluyorum. Resmettiğim balon gibi oyuncaklar bir yandan da tatmin edilmez tüketiciliğimizi sorgulamakta. Yarattığım minik fantezi dünyasında resimlerdeki figürler gibi ressam olarak kendim de bir çocuk gibi oyuncu, masum, umursamaz ve cesur da olabilme şansını elde ediyorum. İçimizi ve dışımızı saran tüm karanlık ve negatiflikten uzak bir oyun bahçesi de diyebilirim buna. Merkezinde ise güven ve içtenliğin olduğu. Resimlerimde kendilerini haz ve mutluluk içinde kaybetmiş, balonlar, oyuncaklar ya da şekerlerle çevrili yetişkinler görülüyor. Fakat bir yandan da bu anın geçici olduğunu ve bir balon gibi yakında sönmeye mahkum olduğunun farkında olan yetişkinler. Sergi Ludwigsberg'de 5 Tammıza kadar sürüyor ve ben Ekim'de tekrar Almanya'da olacağım. Bu sefer Leipzig'te 3 aylık bir artist rezidansı için. Tekrar teşekkür ediyorum sevgiler. Merhaba Harici'den Sanat programındayız Açık Radyo'da. Ben programcınız Çeleng. Stüdyo konuğum e, Sibel Horada sanatçı. Az önce Buket Savcı bir başka sanatçıdan bir ses kaydı dinlediniz. Çünkü İki Pozisyon adlı sergiye katılımını özetledi. E, Almanya'nın Ludwigsburg kentindeki Kunstverein'de süren bu serginin adı İki Pozisyon ve 5 Temmuz'a kadar ziyaret etmeniz mümkün. E, Sibel Horada ile devam etmek istiyorum çünkü o bize projesini henüz tam olarak ...anlatmış değil. Hani nasıl davet aldı... ...kurum, nasıl bir kurum, nasıl bir araya... ...geller, bütün bunları dinledik. Ama bir... ...sanatçı olarak e, orman adlı... ...bir yerleştirmen var. Aynı zamanda... ...planlar ya da plan adlı... ...bir başka işin e, daha var. Bunlar zaten iç içe geçiyorlar adeta... ...birbirleriyle, eklemleniyorlar. E, nedir? Bahsetmek ister misin? Ee, evet. <gülüyor> evet. Şey, Orman aslında geçen sene bu daveti aldığım sıralarda üretmek, o, üretmekte olduğum bir işti. Ee, küre, e, küratörlüğünü Carolia Liotti ve Nilfer Şerçmez'in geçen sene yaptığı Galeris'teki <gülüyor> e, sergide e, yer almıştı. E, bir e, Japon ahşap e, ahşap bitirme tekniğini kullanarak e, yakıp yani yakarak e, yüzeylerini karbonize ettiğim. Ağaç dallarını birleştirerek onlardan e, oluşturduğum e, ağaçlar ve e, e, ve bu ağaçlardan oluşan bir e, bunların bir aralığında aradalığından oluşan bir e, orman e, yerleştirmesiydi. Hı hı. E, o zamandan sanki hani e, da çünkü tergi mekanı da çok büyüktü ve orada güzel olacaklarını düşünmüştüm. E, başından hani oraya göndersem e, mümkünse... ...bu iş e, bir başlangıç noktası olabilir gibi bir düşüncem vardı. E, hakikaten de onların da ilgisini çekti. E, burada şey tabii çok e, karanlık bir zamandı benim için... Bütün çevremdeki insanlar içinde benim böyle ölüm korkularıyla yüzleştiğim ve işte kendi yalnızlığımla barıştığım ya da yalnızlık olasılığıyla barıştığım bir dönemde Bunu böyle dibine kadar yaşayarak bir üretkenliğimi de koruyarak bunu aslında üretkenliğimin merkezine alarak bu hisleri. Sen yani ee, manevi olarak da Solitude Ali'den geçtin diyebiliriz evet, değil mi bu süreçte? Evet o yüzden Solitude Ali mükemmel bilmiyor. Evet aynen e, metafor oldu hep benimleydi bu süreçte. E, bu orman yerleştirmesinin dışında orada e, Solitude Ali'ye gönderme yapan... ...onun sokak tabelasını e, bir kağıda kestiğim, e, dekupaj ederek yap hı hı. yaptığım bir iş vardı... Ee, bir de e, oradaki e, Barok Saray'ın bahçe ilk ba, e, ilk çizilen e, bahçe tasarımını e, da böyle çok e, bir metreye dört metre gibi böyle bir e, rulo kağıda e, gene keserek yaptığım bir iş vardı. E, o tamamen bahçe tasarımını e, işte doğayı barok, geometrik formlara sokmanın böyle hani bir düzen oturtmanın e, aslında çok e, şey bir uğraş yani boş zamanla çok alakalı bir uğraş filan ama bir bir yandan da e, o barok dönemin e, içinde yeşerdiği karanlığa ve hani ona bir cevap olarak Hı -hı. E, çıkan barok sanatın O kendi içindeki ahengine e, e, bunlarla ilişkileniyordu. O yüzden hani ormanın içerisinde böyle ışığa doğru yükselen o kağıdı e, kağıt işi e, yaptım. Kağıdın da kendisi tabii ağaçtan geliyor, yani ormandan geliyor baktığımız zaman. Doğru. Kağıt da kesinlikle bunu düşünmemiştim. İşlenmiş bir ağaç. Aynen. E, bunun dışında şey saç kullanarak. Ee, sentetik saç kullanarak e, bir takım iki boyutlu işler yaptım. Yani çok iki boyutlu değil tabii çerçeveler e, ve hani kendi kalınlığı da var. O saç? malzeme. E, yani saç da aslında biraz böyle o e, şey siyah ormanın içerisinde saç. Yani o da böyle böyle Japon animasyonlarında <gülüyor> ölümü çağrıştıran falan ama ondan mesela daha... Um, E, soyutlanmış bir şeye dönüştü Onları e, bakalım bir nakış e, iğnesiyle örerek Bir takım e, zaten nakış planlayarak yapmanız gereken bir e, uğraş Böyle ilmek ilmek saymanız falan gerekiyor e, Onlardan formlar ürettim e, Ve bu e, işlerin her birinin adı işte plan bir, plan iki, plan üç diye gidiyor Sonra işte çerçevesini planladım İlk defa Ee, ...işlerimi çerçeveledim. Oo, evet. <gülüyor> evet ben yani iki boyutlu evet. çok çalışmıyorum ve çalıştığım zaman da çerçeve pek kullanmamıştım daha önce. Ee, şimdi hani çok az örnek aklıma gel e gelmiyor. Ee, çerçe bir çerçeveciyle e evet derin böyle işte <gülüyor> milim milim bir ilişki kurmam gerekti bunun için. E, hatta sadece içlerimi değil test e, test olarak hani nasıl bir şey yapsam diye kendi atölyemde daha küçük ölçekli çalışırken yaptığım ufak şeyleri de çerçeveledim. Burada da şey düşünüyordum hani ünlü sanatçıların her şeyini çerçeveler. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> o da yani biraz şey e, sergiyi gören biri tabii bu oradaki espriyi anlayamayabilir ama yani kendim gerçekten çok zorladım çünkü bir şey çerçeveye korma koymak. ...yani tamamen bitirmek, evet. o da biraz ölüm kapatmak gibi bir şey. Yani, kapatmak yani, kapalı iş anlamında. Evet, evet ve bu benim yani yapamadığım bir şeydi. Zaten çerçeveciye gidip gelip yani gerçekten mahvoldum o çerçeveleri yaptırmadan önce... ...ve ancak hani son dakikada nakliyeciler kapıdayken e, o çerçeveleri bitirebildik. Çünkü e, benim için evet o kapatmak ve şey yapmak e, zor bir şeydi. O, onu böyle bir, e, o, onu aşmış oldum gibi bir şey bu Harika. çerçeveler. Harika. Evet. E, Sibel çok teşekkürler. Birkaç dakikamız kaldı. Onu da seni yakalamışken çünkü aktif de bir, bir sanatçısın. E, başka neler yapıyorsuna ayırmak isterim. Hemen zaten e, duyurmak istediğimiz bu vesileyle Açık Radyo'daki e, dinleyicilere duyurmak istediğimiz bir sergi var. Senin de katıldığın. Çok da anlamlı bir sergi. Anlamlı kelimesini tam da doğru yerinde kullanıyorum. Kek sever e, misiniz? Aslında <gülüyor> böyle esprili <gülüyor> sanki çok da anlamlı değilmiş gibi hissedeceksiniz. Ama Ama nedir kek sever misiniz? 23 Haziran'a kadar devam ediyor. Buradan vurgulayalım. Kek sever misiniz? Kek Kadın Eserleri Kütüphanesinin açılımı aslında bir grup sanat çalışanının girişimiyle oluşturulmuş bir proje bana gelen davette işte kadın eserleri kütüphanesi için bir bağış bulunmak isteyip istemediğim sorulmuştu ben de tabii memnuniyetle demiştim daha önce gitme fırsatını bulmadım ama yani bildiğim ve gitmek istediğim de bir yerdi mutlaka tavsiye ee, edelim yolu Balata düşenler İstanbul'da ilk defa yani haricinden sanatta genelde İstanbul dışı projelere yer veriyoruz ama kadın eserleri kütüphanesine zaten hani bu sergi olmasa da gidip görmek gerekiyor evet. ama hazır Böyle bir sergi varken mutlaka yolunuzu oraya düşürün diyelim. Sen ne yaptın orada? Ne bağışladın? Ya da nasıl bir katkıda bulundun? <gülüyor> ben geçen sene e, Ariel'de bir sergi için yapmış olduğum e, işin e, paralelinde yaptım ve edisyonu oraya bağışladım. Abide-i Hürriyet'in içindeki boşluğun ölçekli bir kesitini kurşundan döktüm. E, ve... E, 12 artı 4 edisyonun bir tanesi şu anda <gülüyor> kadın eserleri kütüphanesinde ee, ve şey çok güzel bir serginin bir parçası olarak. Tamam, 23 Demir. Haziran'a kadar görebilirsiniz diyelim. Bunun dışında kısacık artık vaktimiz e, sınırlı olduğu için ben duyuruyorum. Kasım ayında açık radyo stüdyolarında komşusu olan Depoda bir solo sergin söz konusu. Aynı zamanda Norgun e, yayıncılığın e, yarattığı Büyükşehir Sergileri de Ağustos'ta yine Tophane bölümünde. Büyükşehir Sergileri değil, ah, büyük çayır sergileri. Büyük çayır sergi. <gülüyor> <gülüyor> Bu da benim evet e, bir Freudiyan diye <gülüyor> düşünmüşüm. Ama bence çok güzel olsun. çünkü e, demin evet şey e, sesli kayıt da aynı hatayı yaptı. Büyük çayır sergileri Ağustos'ta hiç kimsenin sergi yapmadığı ve bütün galerilerin her şeyin kapandığı bir zamanda e, pek çok mekanda gerçekleşecek. Bunun için de çayırlar da var. <gülüyor> bekliyoruz. <gülüyor> Harika. Sibel Horada da konuğumdu Hariçten Sanat programında. Sibel çok teşekkürler. Önümüzdeki aylarda tekrar bir araya gelmek üzere. Hariçten Sanat Gezegenden Kültür Sanat Haberleri okay! hazırlayan belirti'nam, çelenk barkura. Açık radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.